Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC tarafından 2019 yılı Ağustos ayında yayınlanan Arazi Özel Raporu, iklim değişikliğinin arazi kullanımıyla ilişkisini ele alıyor. Rapor, Tema Vakfı'nın temel çalışma alanlarından biri olan arazi bozulumu hakkında önemli bulgular içeriyor. Raporu Türkçe'ye kazandıran Tema Vakfı, bu bulgulara dikkat çekerek Covid-19 salgını ile yeniden gündeme gelen doğal alanların tahribatı, gıda güvenliği ve iklim krizi tartışmalarının arazi kullanımı ekseninden tekrar ere alınması gerektiğini ifade ediyor. Raporla ilgili konuşan Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Tema Vakfı olarak bu önemli raporu Türkçe'ye kazandırdığımız için mutluyuz. Rapor ülkemizin de içinde yer aldığı ve iklim değişikliğinin etkilerinin en şiddetli biçimde hissedileceği Akdeniz kuşağı ile ilgili kritik bilgiler içeriyor. Raporda yer alan bilimsel veriler, tema vakfı olarak çalışmalarımıza temel aldığımız toprak tarım arazileri, mera ve ormanların tahribatının küresel ısınmaya etkileriyle bu doğal varlıkları koruma çalışmalarının İklim değişikliğine uyum ve mücadelede ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek yerler arasında gösterilen Akdeniz bölgesine yer alan ülkemizde verimli toprakların korunması, toprak dostu sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması, ormanların korunması ve genişletilmesi ve büyük bir bölümü bozulmuş meraların ıslahının önemini her zaman vurguluyoruz. Doğal varlıkların tahribatının önlenmesi ve sürdürülebilir yaşam için arazi kullanım planlarının bir an önce yapılmasının ve uygulanmasının gerekli olduğunu sürekli hatırlatıyoruz. İhtiyacımızdan fazla tüketmemenin, gıda israfını önlemenin, doğal varlıklara olan baskının azaltılmasına ve iklim korunmasına büyük katkısı olacağını ifade ediyoruz. Bugün doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilir yönetimi tahrip olmuş arazilerin ıslahı, ve daha az tüketim konusunda atacağımız her adım gelecekte iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkileri hafifletecek dedi. Rapor'a Tema Vakfı'nın web sitesinden ulaşılabiliyor. Yaban hayvanları ve doğal yaşam üzerine bilgiler içeren Birbirimize İhtiyacımız Var başlıklı çocuk kitabı artık görme engelli çocukların da erişimi için hazır. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle yeniden basımı gerçekleştirilen kitap Kars Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle ilk öğretim okullarına dağıtılırken kitabın sesi betimlemesi de Kuzey Doğa YouTube kanalından yayınlanarak görme engelli öğrencilerin erişimine açıldı. Kuzey Doğa Derneği tarafından hazırlanan görme engelli öğrencilere yönelik bu ilk çalışmanın sonrakiler içerisinde bir başlangıç olacağı dile getirildi. Harika Kuzey Doğa Derneği'ne kutluyoruz bu harika çalışmasından dolayı. Kuzey Doğa Derneği'nin YouTube kanalını mutlaka İzleyin. Afyon Karahisar'da bulunan Türkiye'nin 12. büyük gölü olan Eber Gölü'nde su çekilmesi tehlikeli boyutta. Gölün suyu Ekim ayında 2,5 Kasım ayında 1,5 kilometre çekildi. Böylece gölde toplam çekilme 4 kilometreyi buldu. Gölde son yıllarda yaşanan su çekilmesinin kuraklık, iklim değişikliği, bilinçsiz sulama kaynaklı olduğu belirtilirken, Gölün kuruma riski de böylece ortaya çıktı. Geçtiğimiz senelerde balık tutanların, kamış toplayıcıların kayıklarla ilerlediği yerlerde şu anda sular çekildiği için motorlu taşıtlar yol alıyor ve bir zaman gölde kullanılan kayıklarsa şimdi karaya oturmuş durumda. İzmir Ekolojik Denge Derneği tarafından yürütülen Yaşasın Gediz. Temiz Su, Temiz Gıda projesi Çiğli Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçiyor. Projenin ilk ayağında Gediz Nehri'nin Çiğli bölgesindeki kısmında analiz istasyonları kuruluyor. Böylece uzaktan takip sistemi ile suyun analizi yapılıp anlık olarak dijital veriyle Gönderilecek, arşivlenecek ve canlı olarak da izlenebilecek. İstasyonlar aracılığıyla su ile birlikte toprağın ve bölgedeki bitkilerin durumu da takip edilecek. Bu sayede Çiğli'de Gediz Nehri'nden beslenen tarım alanları için önemli bir adım atılacak. İlerleyen süreçte ise 400 kilometrelik Gediz Nehri'nin tamamında uzaktan takip sistemi kurulacak. Dernek bu verilerle kirliliği yerel olarak müdahale edilmesini sağlamayı amaçlıyor. Böylece Çiğli Belediyesi Başkanı Utku Gümrükçü de... Projeyle ilgili bir açıklama yaptı. İzmir Ekolojik Denge Derneği Başkanı Tolga Çalışkan eliyle birlikte diyorlar ki Türkiye'nin en önemli havzalarından biri olan Ege bölgesinin tarımına en büyük katkıyı sağlayan Gildiz Havzası'nın yok olmaması için büyük bir adım atıyoruz. Projemizin hayata geçmesiyle birlikte çiftçiye, milli ekonomiye ve küresel iklim krizine karşı geleceğe yatırım yapmış olacağız dendi. En önemlisi tabii ki Bu suyun kirlenmesinin önüne geçilecek ve böylece Gediz Nehri ve Gediz Deltası korunmuş olacak. Ekoloji Birliği geçtiğimiz günlerde yasalaşan elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi için bir çağrı yaptı. Bunu burada söyleyelim ve başka bir haberle devam edelim. Yeşil Gelecek Derneği'nin Heinrich Bölstiftung Derneği desteğiyle gerçekleştirdiği Büyük Şehirlerin Yeşil Belediye Karnesi raporunun bir semineri olacak. Yeşil Belediye semineri 5-6 Aralık'ta düzenlenecek. Bu seminerde Yeşil Belediye olmanın yerel yönetimler için neden önemli olduğu tartışılacak, konuşulacak. Dolayısıyla Yeşil Gelecek Derneği'nin 5-6 Aralık'ta düzenlenecek semineri için web sayfasını ziyaret edin. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesnun, Uygar Öze Sadece bugünkü değil